Risale-i Nur kahramanı Hüsrev'in, meyvenin on birinci meselesi münasebetiyle yazdığı mektubun bir parçasıdır. Bismihi Sübhaneh ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Çok mübarek, çok kıymetdar, çok sevgili Üstadımız Efendimiz, millet ve memleket için çok büyük güzellikleri ihtiva eden, meyve, dokuz meselesiyle, Dehşetli bir zamanda, müthiş asiler içinde en büyük düşmanlar arasında, Feza bir surette, şakirtlerine necat vermeye vesile olmakla kalmamış, 10. ve 11. meseleleriyle hususiyle nurun şakirtlerini hakikat yollarında alkışlamış ve gidecekleri hakiki mekanları olan kabirdeki ahvallerinden ve herkesi titreten ve bilhassa ehli gaflet için çok korkunç, çok elemli, çok acıklı bir menzil olan toprak altında göreceği ve konuşacağı melaikelerle konuşmayı, ve refakati sevdirerek bu mekana daha çok ünsiyet izhar etmekle bu korkulu ilk menzil hakkındaki fevkalahat korkularımızı tadil etmiş nefes aldırmış hususiyle o alemin nurani hayatını benim gibi göremeyenlerin ellerinde şu şuaatı yüzbinlerle senelik mesafelere uzanan bir elektrik lambası hükmüne geçmiş hem de daima koklanılacak numunelik bir çiçek bahçesi olmuştur Evet, biz sevgili üstadımıza arz ediyoruz ki, her gün dersini hocasına okuyan bir talebe gibi, nurdan aldığımız feyizlerimizi, her vakit için sevgili üstadımıza arz edelim. Fakat sevgili üstadımız, şimdilik konuşmalarını tatil buyurdular. Ey aziz üstadım! Risale-i Nur'un hakikati ve meyvenin güzelliği ve çiçeğinin feyzi, beni minnettarane bir parça memleketim namına konuşturmuş ve benim gibi konuşan çok kalplere hayat vermiş. Şimdi muhitimizde Risale-i Nur'a karşı atılan adımlar ve uzatılan eller, meyvenin on birinci çiçeğiyle daha çok metanet kesbetmiş, inkişaf etmiş, faaliyete başlamıştır. Çok hakir talebeniz Hüsrev. Isparta'daki Umum Risale-i Nur talebeleri namına, Ramazan tebriki münasebetiyle yazılmış ve 13 fıkra ile taâdil edilmiş bir mektuptur. Bismihi Subhanah, ve in min şey in illa yusbbihu hamdi. Ey âlem İslam'ın dünya ve ahirette selameti için Kur'an'ın feyziyle ve Risale-i Nur'un hakikatiyle ve sadık şakirtlerin himmetiyle mübarek gözlerinden yaş yerine kan akıtan ve ey fitne-i ahir zamanın şu dağdalı ve fırtınalı zamanında Hazreti Eyyub Aleyhisselam'dan ziyade hastalıklara, dertlere giriftar olan ve Kur'an'ın nuru ile ve Risale-i Nur'un bürhanlarıyla ve şakirtlerin gayretiyle alemi İslam'ın maddi ve manevi hastalıklarını Hakimi Lokman gibi tedaviye çalışan ve ey mübarek ellerinde mevcut olan nur parçalarının hak ve hakikat olduğunu Kur'an'ın 33 ayetiyle ve kerameti Aleviye ve gavsiye ile ispat eden ve ey kendisi hasta ve ihtiyar ve zayıf ve gayet acınacak bir halde olduğuna göre, herkesten ziyade alemi İslam'a can feda eder derecesinde acıyarak, kendine fenalık etmek isteyenlere, Kur'an'ın hakikatiyle ve Risale-i Nur'un hüccetleriyle, Nur talebelerinin sadakatleriyle, hayırlı dualar ve iyilik etmek ile karşılayan ve yazdığı mühim eserlerinden Ayetül Kübra'nın tab'ıyla kendi zatına ve talebelerine gelen musibette hapishanelere düşen ve o zindanları Kur'an'ın irşadiyle ve Risale-i Nur'un dersiyle ve şakirtlerin ihtiyakıyla bir medrese-i Yusufiye çeviren ve bir dershane yapan ve içimizde bulunan cahil olanların hepsini Kur'an'ı o dershanede hatmettirerek çıkaran ve o musibette Kur'an'ın kuvveti kutsiyesiyle ve Risale-i Nur'un tesellisiyle ve kardeşlerin tahammülleriyle ihtiyar ve zayıf olduğu halde bütün ağırlıklarımızı ve yüklerimizi üzerine alan ve yazdığı meyve ve müdafaa namerisaleleriyle Kur'an'ı mucizül beyanın icazı ile ve Risale-i Nur'un kuvvetli birhanlarıyla ve şakirtilerin ihlasıyla izni ilahiyle o zindan kapılarını açtırıp beraat kazandıran ve o günde bize ve Alemi İslam'a bayram yaptıran ve hakikaten Risale-i Nurları Nurun ala Nur olduğunu ispat ederek kıyamete kadar serbest okunup ve yazılmasına hak kazandıran. ve Aleemi İslam'ın Kur'an Azzi müşŞ'nın gıday kutsisisiiyle ve Nurun uhrevi tamamiyle ve şakirtlerinin ihtasıyla ekmek su ve hava gibi bu nurlara pek çok ihtiyacı olduğunu ve bu nurları okuyup yazanlardan, binler kişi imanla kabre girdiğini ispat eden, ve kendisine mensup talebelerini hiçbir yerde mağlup ve mahcub etmeyen ve el-yevm Kur'an'ın semavi dersleriyle ve Risale-i Nur'un esasatı ile ve şakirtlerinin zekabetleriyle ve meyvenin onuncu ve onbirinci mesele ve çiçekleriyle firak ateşiyle gece gündüz yanan kalplerimizi âb-ı hayat ve şarab-ı Kevser gibi o mübarek mesele ve çiçekler ile kalplerimizin ateşini söndürüp sürür ve feraha sevk eden ve ey alemin Kur'an-ı kat'i kat'î ve tehdidiyle ve Risale-i Nur'un keşf-i kat'îsiyle ve merhum şakirtlerinin müşahadesiyle ve onlardaki keşfel kubur sahiplerinin görmesiyle en çok korktuğu ölümü, Ehli iman için idamı ebediden kurtarıp bir terhis tezkeresine çeviren ve alemi nura gitmek için güzel bir yolculuk olduğunu ispat eden ve kafir ve münafıklar için idamı ebedi olduğunu bildiren Kur'an-ı mucizül beyanın bin mucizatı Ahmedîye Aleyhissalatu vesselam ve 40 vecî icazının tasdiki altında ihbaratı kat'iyesiyle ondan çıkan risale-i nurun en muannit düşmanlarını mağlup eden hüccetleriyle ben-nur şakirtilerinin, çok emarelerin ve tecrübelerin ve kanaatlarının teslimiyle, o korkunç, karanlık, soğuk ve dar kabri, ehl-i iman için cennet şukurundan, bir çukur ve cennet bahçesinin bir kapısı olduğunu ispat eden, ve kafir ve münafık zındıklar için cehennem çukurundan yılan ve akreplerle dolu bir çukur olduğunu ispat eden ve oraya gelecek olan münker nekir isminde melekeleri ehli hak ve hakikat yolunda gidenler için birer munis arkadaş yapan ve Risale-i Nur'un şakirtlerini talebey-i ulum sınıfına dahil edip münker nekir suallerine Risale-i Nur ile cevap verdiklerini merhum kahraman şehit Hafız Ali'nin vefatı ile keşfeden ve hayatta bulunanlarımızın da yine Risale-i Nur ile cevap vermemizi rahmet ilahiyeden dua ve niyaz eden ve Hazreti Kur'an'ı Kur'an-ı Azimuşşan'ın 40 tabakadan her tabakaya göre bir nevi icazı manevisini göstermesiyle ve umum kainata bakan kelamı ezeli olmasıyla ve tefsiri olan Risale-i Nur'un mucizatı Kur'aniye ve rumuzat semaniye risaleleriyle ve Risale-i Nur Gül Fabrikasının serkatibi gibi kahraman kardeşlerin ve şakitlerin fevkalade gayretleriyle asr saadetten veri böyle harika bir surette mucizeli olarak yazılmasına hiç kimse kadir olmadığı halde Risale-i Nur'un kahraman bir katibi olan Hüseve yaz emir buyurulması ile Levhi mahfuzdaki yazılan Kur'an gibi yazılması. Ve Kur'an-ı Azimüşşan'ın hak kelamullah olduğunu ve bütün semavi kitapların en büyüğü ve en eftali ve bir Fatiha içinde binler Fatiha ve bir ihlas içinde binler ihlas ve hurufatının birden on ve yüz ve bin ve binler sevap ve hasene verdiklerini hiç görülmedik ve işilmedik pek güzel ve harika bir surette tarif ve ispat eden ve Kur'an-ı mucizül beyanın 1300 seneden beri icazını göstermesiyle ve muarızlarını durdurmasıyla ve nurun gözlere gösteri derecede zahir delilleriyle ve nur şakirtlerinin elmas kalemleriyle bu zamana kadar misli görülmedik Risale-i Nur'un dünyaya ferman okuyan ve en mütemerrit ve muannitleri susturan 25. söz ve zeyilleri 40 vecihle icazı Kur'ani olduğunu ispat eden ve ey Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hak Peygamber olduğuna ve umum 124 bin Peygamberlerin eftali ve seyidi olduğuna dair binler mucizelerini, mucizat Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam namındaki Risale-i Nur'u ile güzel bir surette ispat eden ve Kur'an-ı Azimü Şanın Rasul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın rahmeten alemin olduğunu kainatta ilan etmesiyle ve nurun baştan nihayete kadar onun rahmeten lil alemin olduğunu bürhanlarla ispat etmesiyle ve o resulün efal ve ahvali kainatta numune-i iktida olacak en sağlam, en güzel rehber olduğunu hatta körlere de göstermesiyle ve Anadolu ve hususi memleketlerde nurun intişarı zamanında belaların ref'i ve susturulmasıyla musibetlerin gelmesi şahadetiyle ve nur şakirtlerinin gayet ağır müşkilatlar içinde Kemali metanetle hizmet ve irtibatlarıyla, o zatın aleyhissalatu vesselam sünneti seniyesine ittiba etmek ne kadar karlı olduğunu ve bir sünnete bu zamanda ittibada yüz şehidin ecrini kazandığını bildiren ve sadaka kaza ve belayı nasıl defediyorsa Risale-i Nur'un da Anadolu'ya gelecek kazayı belayı yirmi senedir defettiğini aynel yakın ispat eden üstad-ı ekremimiz efendimiz hazretleri Şimdi şu Risale-i Nur'un beraeti, başta siz sevgili üstadımızı, sonra biz aciz kusurlu talebelerinizi, sonra alemi İslam'ı sürura sevk ederek, ikinci büyük bir bayram yaptırdığından, siz mübarek üstadımızın bu büyük bayram-ı şerifinizi tebrik ile ve yine üçüncü bayram olan Ramazan-ı şerifinizi ve leyle-i kadirinizi tebrik, emsali kesiresiyle müşerref olmaklığımızı niyaz ve biz kusurluların, kusurlarımızın affını rica ederek, Umûmen selam ile mübarek ellerinizden öper ve dualarınızı temenni ederiz, Efendimiz Hazretleri. İsparta ve havalisinde bulunan nur talebeleri. Haddimden yüz derece ziyade olan bu mektub muhteviyatını tevazu ile reddetmek bir küfrân nimet ve umum şakirtlerin hüsn zanlarına karşı bir ihanet olması ve aynen kabul etmek bir gurur, bir enaniyet ve benlik bulunması cihetiyle Umum namına Risale-i Nur katibinin yazdığı bu uzun mektubu 13 fıkraları ilave edip hem bir şükrü manevi hem gururdan hem küfrana nimetten kurtulmak için size bir suretini gönderiyorum ki meyvenin 11. meselesinin ahirinde Risale-i Nur'un Isparta ve Civarı talebelerinin bir mektubudur diye ilhak edilsin. Ben bu mektubu bu tadilat ile yazdığımız halde iki defa bir güvercin yanımızdaki pencereye geldi. İçeriye girecekti, ceylanın başını gördü, girmedi. Birkaç dakika sonra başkası aynen geldi. Yine yazanı gördü, girmedi. Ben dedim herhalde evvelki serçe ve kuddüs kuşu gibi müjdecilerdir. Veyahut bu mektup gibi müteaddit mektupları yazdığımızdan, mübarek mektubun tadiliyle mübarekiyetini tebrik için gelmişler kanaatımız geldi. Sait Nursi